Nişanlımla görüşmek için nikah kıymak gerekli midir? Kardeşim, nişan sadece taraflar arasındaki bir sözleşme. Yani bu erkek bu kızla evlenecek ona işaret ediyor. Bunun ötesinde nişanın bir anlamı yok. Karşılıklı bir sözleşme. Yani kadın erkeğe, erkek de kadına nişanla beraber, nişanla birlikte helal olmaz, helal olmaz. Sadece bir sözleşme akdi bu. Ee, peki bu sözleşme akdinden sonra telefonla bir takım şeyleri birbirlerine sorabilirler. Eve koltuk alıyoruz, perde alıyoruz, halı alıyoruz, erkek soruyor, işte bunun rengi ne olsun vesaire. bunları sorabilir. Ama Aldılar anahtarı, evi kiraladılar, nişanlı bunlar. Hadi eve gidelim, beraber biz halıyı mobilyayı yerleştirelim, baş başa eve gider kalırlarsa kesin bu haramdır. Yani yabancı bir kadınla o evde kalmaları neyse bu da aynıdır. فَاِنَّ ثَارِثَهُمَا şeytan. Üçüncüsü, şeytan olur. Yani nişanlısıyla birisi nasıl konuşur? Yani bardak, su, çay vesaire bu tür şeyler konuşabilir. Bir erkeğin hanımıyla konuştuğu gibi nişanlısıyla baş başa olduğu ortamlarda konuşamaz zaten baş başa nişanlısıyla kalamaz haramdır. Peki nikah kıyarlarsa ne olur? Yani aile razı olduysa, taraflar varsa, işte nikahın şartları yerine geldiyse resmi nikah da Olsun tabi, resmi nikah da olsun. Zaten resmi nikah olunca bir daha nikaha gerek yok aslında. Nikah, nikahdır. Yani nikahın resmisi, gayri resmisi yok. Nikah, nikahdır. Yani iki tane şahit varsa, icab kabul de oluyorsa, o zaman nikah olmuştur. Peki bir daha neden nikah kıyılıyor? Teberrük olsun diye. Yani şimdiye kadar ya da yakın bir tarihe kadar besmeleyle nikahlar yakın bir zamana kadar kılınmadığından esasında milletin refleksiydi bu. Yani ben besmeleyle nikah kıymak istiyorum. Onun için bir hocaya gidip buluyorlardı. Bir daha nikah işlemi yapıyorlardı. Dolayısıyla nikah şartları yerine geldiyse nikahtır. Ama kardeşlerimiz nişanlandılar. Diyorlar ki, nikah da yapalım, bir yıl böyle kalalım yapmamalarını tavsiye ederim. Çünkü nişanlanıyorlar, nikah kıyıyorlar. Eğer erkekte bir zafiyet varsa beraber de oluyorlar. Sonra adam o kadını bırakıyor, gidiyor başka birisiyle evleniyor. O kadın ortada kalıyor. Büyük bir problem ortaya çıkmış oluyor. ya yani ne zaman evleneceksin kardeşim? Üç gün sonra o zaman evleneceğin güne bir gün kala vesaire nikah o zaman kıy ki arada büyük problemler telafisi mümkün olmayan hatalar zuhur etmesin ortaya çıkmasın. Evet yapılan şeylerden biri söyleyeceğim şu e, nişanlılar dini zaten nikah diniyse resmiyse ona değindik yani nikah yok ortada ama alışveriş yapıyorlar alışverişe gidiyorlar. Yani yanlarında anneler varsa ya da işte murahik demiş olduğumuz çağda biri varsa yani veli varsa gitsin diyelim yoksa baş başa olmaz. Çünkü oraya gidince oradan eve de gidebilirler sonra büyük problemler ortaya çıkar.